Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ın bulunmasını dilediği müddet içinizde nübüvvet, peygamberlik olacaktır Onu kaldırmayı dilediğinde onu kaldırır Sonra nübüvvet metodu üzere ilafet olacaktır Allah'ın dilediği kadar kalacak Dilediğinde onu da kaldıracaktır Sonra ısırıcı zalim yöneticiler olacaktır Allah'ın bulunmasını dilediği kadar kalacak, kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra zorba yöneticiler olacaktır. Allah'ın bulunmasını dilediği kadar kalacak, kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra nübüvvet metodu üzere plafet olacaktır.